su hakkını hoş geldiniz. Ben Akgün İhan. Ben Norhan Yüce. Geçtiğimiz hafta su hakkında İstanbul'un sürekli pahalanan, aydana ya pahalanan suyunu konuşmuştuk. Ee, hepimizin bildiği gibi zaten İSKİ'nin web sayfasında da sitesinde de yazıyor her şey ortada. Şebeke suyu sürekli pahalanıyor. Ama sadece pahalanmakla kalmıyor bir de kalitesi de düşüyor. Hı hı. Bu su artık gerçekten çok kötü kokuyor. İstanbul'un suyu günlerdir kokuyor. Ee, ve konuyla ilgili hiçbir dişe dokunur açıklamada yapılmadı. Yapılacak gibi de görünmüyor zaten. Ee, bu halk sağlığını doğrudan ilgilendiren konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir yazı yazın yazı yayınlandı. Onu da yazan kişi Yeşiliz yayın yönetmeni Deniz Aytekin. stüdyomuzda şu anda konumuz. Merhaba Deniz. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Ee, şimdi Deniz'in yazısından biraz bahsedeceğiz. Bu konuda yani bu konuda konuşmak üzere kendisini stüdyomuzda konuk ettik. Deniz e, program öncesinde bir miktar sohbet ederken şundan bahsetmişti. E, bu yazıyı yazmasına neden olan şey etraftan gelen şikayet. Arkadaşın, Hı -hı. eşin, dostun. Evet, evet su kokuyor, e, suyu içemiyoruz e, türü şikayetleri. Deniz'i bu konuda araştırmayı sevk etmiş ve sonrasında da bir makaleyle karşımızda. Evet özellikle yeşil okuyucularından da son dönemlerde son 2-3 haftadır herkes sürekli suyun koktuğunu, sabah kalktıklarında dişlerini fırçalarken mide bulantısı yaşadıklarını, plazalarda yemekhanelerde yapılan yemekleri yiyemeyecek boyuta geldiğini kokunun hı hı. E, söylüyorlardı. Onun üzerine biz de İSKİ'nin raporlarına bir göz gezdirdik ve e, işte içme sularında THM denen bu kanserojen maddenin Üst sınırları daha haziran aylarında ulaştığını gördük eski raporlarında. Hı -hı. Aslında e, İstanbul'un suyunun kokma meselesi bu yıla has bir şey değil. Geçen yılda vardı. Bir başka Hı -hı. gerekçe vardı. Evet. Suyun azlığıydı. Ama biliyoruz ki bu sene barajlar dolu. Dolu. Yüzde yetmiş iki civarlığında Hı -hı. dolu. Geçen yıl yüzde 17 civarlarındaydı. Geçen seneki gerekçeler değil bu sene bir başka gerekçeden bahsediyoruz. Evet. Peki, biraz daha detaylı evet. konuşmaya başlayacağız. Bir miktar teknik bir mesele ama hmm. elden geldiğince anlaşılır hmm. ee, bir biçimde anlatmaya çalışacağız. Evet. Ee, aslında mesele şöyle, e, su, suyun bitmesiyle ilgili bir şey değil bu. Geçen yıl e, bu yosun kokusunun işte barajların dibinden su verildiği ve e, dolayısıyla do, kokunun doğal olduğunu... Söylemiştiyiz ki evet. bu sene artan hava sıcaklığına bağlı suyun içindeki organik maddelerin yani bu yosunların ve çeşitli bitkilerin üremesinin hızlanması hı hı. söz konusu. Bu üreme hızlanınca e, tabii ki bir takım bakteriler oluşuyor suyun içinde hı. ve su içilemez tüketilemez hale geliyor. Bunu da dezenfekte etmek için suya klor hı hı. ekleniyor. Organik madde ne kadar artarsa klor, eklenen klor da o kadar artıyor. Ve bu organik madde, herhangi bir organik madde, bu hani bir insan teni de olabilir, bir suyun içindeki bitki de olabilir. Klorla temas ettiğinde bu THM denen hı hı. E, madde ortaya çıkıyor. Hı hı. Evet. Bu THM de bütün Amerika Sağlık Örgütü'nün ve Avrupa Birliği'nin kanserojen olarak evet. e, adlandırdığı bir madde. Evet. Şimdi sadece klorlama ile temizlenmesi gerekmiyor değil mi Deniz? Ozonlama var, işte ultraviyole, radyasyon olmak üzere değişik yöntemler de var. Evet, var. Neden klorlama? Ee, bize. Klorlama şöyle, klorlama hem ucuz bir yöntem Hı -hı. hem de geçerli uzun süren bir yöntem. Yani mesela ozonlama yaptığınızda bu kadar uzun süre suyu temiz tutmak mümkün değil. Dolayısıyla Hı -hı. şebekeden evlere giderken su tekrar kontamine olma. Hı -hı. ...ihtimali var. O yüzden asla kirlenebiliyor tabii. yani su ortamda. Ee, yani klorlama evet. aslında kötü bir... ...su dezenfekte etme yolu değil... ...benim gördüğüm kadarıyla. Hı -hı. Ama Hı -hı. işte mik klor miktarına bağlı olarak... ...tabii bütün bu etkenler değişiyor. Evet. Peki şimdi bu THM değerlerinden... E, ...bahsedelim bir miktar. İSKİ'nin sitesinde de görebiliyoruz evet. değil mi? Tabii tabii. E e, sıcaklığa bağlı... Olarak artan bir miktardan bahsediyoruz. Ee, evet. Sizin ulaşabildiğiniz veriler en son Haziran ayına ait. Yanılmıyorsam Temmuz evet, ayının aynen. verileri yayınlanmamış. Evet, Temmuz ve Ağustos yayınlanmadı ama bu Haziran ayı verilerinin de Haziran'ın kaçında bu testin yapıldığının bilgisi de bulunmuyor eski sitesinde. Ya da evet. bu testleri kimin yaptığının bilgisi de bulunmuyor. Hı -hı. Yani sadece bir Excel dosyası olarak yayınlanmış web sitesinde bir tablo. Hı -hı. Dolayısıyla dayanağını bulamıyoruz bunun. Ee, Kimi ölçmüştür, nerede ölçülmüştür ve ne zaman ölçülmüştür gibi bilgiler yok. Buna rağmen yani bu verilerin güvenilirliği açısından e, ciddi soru işaretleri var kafamızda ama buna rağmen buna rağmen son raporda, Haziran raporunda 71 mikrogram görülüyor litre litre başına. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Ee, bunun üst sınırı da e, Amerikan Sağlık Örgütünün belirlediği rakam 80. Yani Hı -hı. 80'den sonra bütün bu kanserojen madde insan bünyesine almış oluyor. Evet. Biraz daha tabloyu sonra. detaylı olarak e, bakabiliriz e, aslında. Şimdi İstanbul'un arıtma tesisleri var. E, kaç tane? Altı tane mi İstanbul'da? Normalde evet. altı tane. Evet. Altı tamam. tane arıtma tesisi var. Burada beş tanesi var. Evet eski sitesinde beşi görünüyor Hı -hı. hala. Bir tanesi, bir tanesi yok. tanesi bilgisi yok evet Hı -hı. bilgisi yok. E, yani bunlar bile aslında hani su yönetimi açısından ne kadar geri bir noktada olduğunuzu Kesinlikle. gösteren Hı -hı. veriler. Öyle okumak lazım. Ee, şimdi e, Nisan ayı içerisinde e, istersen sen e, devam et e, Deniz. Mi? Şimdi, sıcaklık miktarı sıcaklık derecesine bağlı olarak ne kadar e, olduğuna ilişkin olarak ciddi hmm. şeyleri görebiliyoruz. Tabii, şimdi en, en THM oranının yüksek olduğu iki arıtma tesisi. Cumhuriyet Arıtma Tesisi ve Büyükçekmece Arıtma Tesisi. Bunlar da hmm. Nisan ayında e, Büyükçekmece'de 47.4% mikrogramken THM oranı hazirana geldiğimizde 71'e çıkmış görünüyor. Hı hı. Sıcaklık artıyor bu arada onu Tabii. söyleyelim. Hı. Sıcaklık arttıkça yani nisan Haziran arasındaki sıcaklık farkında 71'e çıkmış 47'den. Evet. Ee, diğer Cumhuriyet ise 49'dan 64'e çıkmış o da. Hı hı. Ee, şimdi hazirandan bu yana hava değişikliğini tekrar göz önünde bulundurursak bu THM'nin kaça çıkmış olabileceği yani tamamen bizim hayal gücümüze Evet. Kalmış. Hmm, Bir de, de, asıl sıcaklık artışı Haziranın sonlarından itibaren tabii, başladı. Tabi yani hele bu bu yaz, bu yaz, yaz özellikle oldu. evet. Hı. Evet. Yani çünkü bu Nisan ayında sıcaklık ortalaması 17'ymiş. Mayıs'ta 22, Haziranda 27, Temmuz'un ortasında da hani işte ortalamanın 30 derece falan olduğu evet. tahmin ediliyor. Yani biliyoruz zaten doğrusu. Hı hı. Şu an Ağustos'ta daha, daha da fazla. Yani bu. Rahatlıkla e, Türk standartlarının üzerinde olmuş olma ihtimali yüksek. Yani litrede 100 mikrogram e, THM olmuş olması çok yüksek bir olasılık. Evet. Yani o kritik değeri aşmış olabiliriz şu anda. Peki e, belirlenen haddin üzerine çıkılmasının bir daha altını çizecek olursak ne tür sorunlara yol açıyor? Evet, şimdi bu yine Amerikan Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalarda özellikle kolon kanseri ve karaciğer. ...kanseri riskinin çok arttığı görünüyor. Bu sadece tüketmekle ilgili de değil. Yüzücülerin üzerinde yapılan araştırmalarda da... ...bu klorlu, THM'li suyun içinde bulunmanın... ...ciddi kanser, kanserojen etkileri olduğunu saptırmışlar. Yani içmedik, kurtulduk diye bir şey yok Yok Deniz o zaman. Ne yazık ki yok. <gülüyor> Yıkandığımız zaman, içinde yüzdüğümüz zaman da etkileniyoruz. Bundan. Tabii. Yani bir ha. de... Çeşme suyunu sadece içiyor gibi düşünmemek lazım. Bununla yapılan içecekler, işte diş fırçalama, yemek, yemek yapma gibi aslında fark etmeden çok fazla çeşme suyun tüketiyoruz biz. Ki zaten tüketiyor olmamız lazım ve temiz olması lazım. Evet. Yani esas mesele o zaten. Yani musluktan akan suyun temiz olması gerekiyor. Sadece içmemiz, yani içmiyor olmamız ondan o kirlerden işte içindeki... Toksik maddelerden kaçabileceğimiz anlamına gelmiyor. Yıkanıyoruz. Meyvemizi, sebzemizi yıkıyoruz. İşte yemeğin içine, çorbanın içine koyuyoruz. O zaman bir şekilde etkileniyoruz. Evet. Aklıma şey geliyor şimdi hani yeri gelmişken onu da söylemek lazım. Şimdi geçen senelerde yine benzer bir problem Ankara'da olmuştu ve Melih Gökçe hemen televizyonlara çıkıp suyu içmişti. Ya bu su içilebiliyor bizim musluktan akan suyumuz demişti. Ve hemen ardından da Sağlık Bakanı Müezzinoğlu dedi ki ya ben yani tamam temizdir ama... Ben damacana suyu tüketiyorum demişti. Biz de oturduk su hakkı kampanyası olarak damacana suyuyla her şeyimizi yapsak hani içmemek yetmiyor. Eğer kirli ise her şekilde bizi etkileyecek. Her ihtiyacımızı, evdeki her ihtiyacımızı, insani ihtiyaçlarımızı şeyle e, damacana, damacana. suyuyla karşılasak ne olur diye bir hesaplama yaptık. Kişi başına ayda 1500 TL'ye yakın e, para, para harcamamız evet. gerekiyor. Evet. Yani asgari ücrette 900 küsür bu ülkede. Evet. Artık düşünün yani gerisini. <Gülüyor> O evet. yüzden dediğin çok önemli. Yani musluktan temiz su akacak. Akması gerekiyor. Talebimiz evet. bu. Evet. Ara mı verelim? Aha, evet bir ara verelim. Ondan sonra yine bu çok önemli meseleye devam edeceğiz. Şimdi Bill Callahan'dan dinliyoruz. From the rivers to the ocean.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 The city was a fist I lived on its wrist And I took myself A good long whoa, Look around. round oh, wow. And the river grew higher And wider Deeper and darker As I was closing in And it led me got in the river and it groped us, made us think of sex between us, at a time in Su hakkında bu haftaki konumuz yine İstanbul'un suyu. Bu sefer e, İstanbul'un sürekli pahalanan suyundan değil geçen hafta olduğu gibi. E, sürekli düşen kalitesinden bahsediyoruz aslında. Pahalanmasına rağmen düşen kalitesi. Evet çok enteresan bir kombinasyon. E, bu konuyla ilgili konuşmak üzere stüdyomuzda Yeşilis Yayın Yönetmeni Deniz Aytekin var. E, Deniz çok güzel bir yazı yazdı. Yazı güzel ama maalesef konunun içeriği çok kötü. <gülüyor> Şimdi epey bir şeyden bahsettik. Bu kirliliğin sebeplerinden bahsettik bir parça. Yine o tablolara bakabiliriz belki. Oradan devam edebiliriz değil mi? İstanbul'un su kalitesi raporlarından. Artma tesislerinin kapasitelerine uygun olarak en fazla... Evet. ...etkilenen bölgeler... ...ki kokunun da en fazla hissedildiği yerler... evet yani, ...değil de, mi? dolayısıyla evet e, Büyükçekmece ve Cumhuriyet... ...arıtma tesisleri... ...Büyükçekmece Arıtma Tesisi... ...400 bin metreküp kapasitesi var... ...ve 2,5 milyon kadar insana ulaşıyor... Hı -hı. E, ...Cumhuriyet çok daha büyük... ...700 bin metreküp kapasitesi var... ...yaklaşık 5 milyon insana ulaştığını düşünüyoruz... ...bir bilgi bulunmuyor iskinin ...yap sitesinde kaç kişiye ulaştığına dair... Evet şimdi o zaman bir yanda iki buçuk milyon insan iki buçuk diyelim onu yuvarlayalım bir yanda da beş milyon insan ne yapıyor yedi buçuk, yedi buçuk milyon, milyon insan, insan yapıyor evet, yani yedi buçuk milyon insanın şeyi e, hayatı aslında büyük risk altında değil mi? Evet yani çok yüksek oranda THM içeren su tüketiyorlar. Ee, Anlamışlıklarından evet. o akıyor demek evet. oluyor bu. Şöyle bir bilgimiz yoktur büyük ihtimalle. Yani bu verileri hangi dönem içerisinde web sitesine konulduğuna ilişkin. Yani Nisan ayı verisi acaba e, işte Mayıs ayı içerisinde derlerine toparlanıp konuluyor mu? Evet. E, Haziran ayı çünkü en son veri. Evet. Aslı ee, bizi tedirgin eden de Haziran hı. içerisi ve Temmuz. Tabii. Şimdi ben Haziran ayı verilerine 10-15 Temmuz arasında ulaşmıştım. Bu mantıklı Temmuz ayına da 10-15 Ağustos'ta ulaşıyor olmamız gerekirdi. Fakat hiçbir güncelleme yapılmış durumda değil İSKİ'nin sitesinde. Hı hı. Ayrıca sizin başvurularınız da oldu değil mi? Yani biz zaten şahıs olarak, iş yani yani liste olarak. Hem Twitter'dan hem e, bilgi edinme hakkı üzerinden e bir takım başvurularımız oldu. Henüz bir cevap almadık. Evet. Hı -hı. Güzel. Yani 4982 ne Bilgi edilme hakkı kanunu, o zaman çok da hani pratikte işlemiyor. Evet. <gülüyor> yani bütün evet. şeylere rağmen telefonla, maille, twitterla her Tabii türlü şey. Telefonla şeyle... ulaşmak zaten hiçbir şekilde mümkün değil. Yani evet. Oradan mi? oraya hmm. bağlanırken bir anda dırt dırt dırt sesiyle ha. defalarca karşılaşıyoruz her seferinde. Hmm. Evet. Bu bizim de başımıza gelmişti yani <gülüyor> defalarca. Evet yani şimdi o zaman bu ne anlama geliyor? Ee, şu andaki değerler belki hani baktığımız zaman Türk standartlarının işte AV Koruma Ajansı'nın standartlarının biraz altında üst değer eşiklerinin biraz altında olabilir. Ama bunlar zaten Haziran ayının şeyleri verileri en son elimizdekiler ve Haziran ayının e, 27 derece olduğu günlerine hani ortalamasının evet. 27 derece evet. olduğu günlere ait. Şu anda ise 35-36 dereceden bahsediyoruz. O çok çok. Evet, bunun olmaz. yanında tabii oradaki değer de 80 ve 100 olarak belirtilen değer de en Hı -hı. üst eşik. Hı -hı. Yani bundan aşağısında çok mükemmeliz süper suyumuz var Hı. demek anlamına gelmiyor zaten. Hani bundan evet. sonrası inanılmaz tehlikelidir diye Hı -hı. açıklanan limitler bunlar. Evet tabii. Yani onu da göz önünde bulundurmak lazım. Doğru. Yani şey daha önceki programlarımızda da bu, bu tip konuları ele aldığımızda uzman kişiler hep şunu söylüyorlardı. E, şimdi 100 diyelim ki üst eşik değer... Hı -hı. E, yüzün altında olması suyun iyi olduğu anlamına gelmez aslında sıfıra yaklaşması lazım ama e, hani şu anda hasta etmiyor ama zaman içerisinde işte insanın vücudun değişik dokularında Hı -hı. bu şeyler, e, toksinler yavaş yavaş birikiyor. Ve bir noktaya geldiği zaman artık hastalık görünür hale geliyor. Size... Devrilme noktası. Aynen öyle. <gülüyor> Devrilme noktasına gelmiş oluyor. Aslında bu kavramı e, iklimden... Ee, ödünç aldık şimdi devrilme ha. noktası evet. yani aslında iklim değişikliğinin hani e, nasıl hayatımızı etkiliyor dediğimiz kısmı işte bu yani Hı -hı. sıcaklık oranları arttıkça işte Hı -hı. bu tür görünmeyen beklenmedik aklımızın ucuna gelmeyecek meseleler de hortlamaya başlıyor evet Kurbağalı dere en önemli gündem maddelerimizden birisi şu anda. Kurbağalı derede işte metan gazının çıktığını biliyoruz. Üstündeki fokurdayan kabarcıklar aslında metan e, patlamaları diyebiliriz. Yani bir döngüyü başlatmış durumdayız ve bu döngüye bir e, hızlıca müdahale edilmezse bu ve buna benzer çok sayıda mesele gündeme gelecek ve biz bunların karşısında çok güvencisiz bir haldeyiz. Yani hem e, fiziki olarak hem de yönetim anlayışı olarak da çok güvencisiz bir haldeyiz. Hiç hazır değiliz. Zaten hep günü kurtarmaktan öteye gidemeyen şeyler peşindeyiz. Evet. Yani çözümler peşindeyiz. E, 17 Ağustos depreminin işte dün e, yıl dönümüydü. E, ona ilişkinde yine e, haberler yapıldı. Basına yansıdı. Bugün bir tane haberi web sitemizde paylaşırken e, şu söyleniyordu. İşte e, barajlar herhangi bir depreme hazırlıklı değil. Hı. Olup olmadığını bilmiyoruz daha doğrusu hı hı. bir yandan. E, çok iddialı konuşmayalım. Hı hı. E, ama bir deprem 7.2 seviyesinde bir deprem olması durumunda bu barajlar yıkılırsa çok büyük bir su sorunuyla karşı karşıya kalırız. Evet. O da çok evet. uzak bir tahmin değil. Deniliyor. Evet. Bir de tabii şey var sadece iklim değişikliği değil. O kadar çok faktörle baş etmek zorundayız ki ve bunların toplam ...kümülatif etkileriydi. Ee, İstanbul hem su varlıkları... ...az olan hem de aynı zamanda... ...var olan su kaynaklarını... ...su varlıklarını yok eden bir şehir. İşte bu üçüncü köprü, üçüncü havalimanı... ...gibi pek çok büyük proje var. Ve bunların etrafında kümelenen... ...işte yerleşme... E, ...projeleri, rezidanslar falan filan. Bunları düşündüğümüz zaman... E, ...var olan su varlıklarını da... ...zaten hem yok ediyoruz. Mesela işte bu üçüncü havalimanında... 70 tane miydi? Yetmiş evet. tane göl. ...gölet dediler, kuruttular onları. Yani böyle bir, bir, bir şey var. Çet süreci içerisinde bu alanlar geçiyordu. Hı. Hı hı. E, göl ve gölcük olarak e, bunların korunması gerekiyordu. Hı. Ama e, daha sonraki çet süreçlerinde bunlar su birikintisi... ...hanede evet. dönüştürülüp koruma statüleri kaybettirildi. E, Ondan sonra da kurutuldu zaten. Evet. E, Tabii zaten o su birikintileri sadece bizim için değil bir biyolojik geçiş bölgesi olduğu için orada yaşayan tüm canlılar açısından çok hayatı önem taşıyordu ama işte bir hı. geçtiğimiz hı. kıştı sanırım. Vinçlerle oranın kurutuluşunu hep beraber izledik. Hı. Günlerce sürdü. Hı. Hı. Evet. Yüzde 10'una yakın İstanbul su varlıklarının yüzde 10'una yakını bu projelerden dolayı e, kayboluca söyleniyor. Burada bir e, duyuruda bulunalım. Evet. E, hı, Kuzey hı. Ormanları savunusu ee, evet. Perşembe günü için bir çağrıda bulundu. Ee, çağrının konusu şu, ee, işte tam da bu e, projesi hmm. iki buçuk yıl önce e, hazırlanan temeli bir buçuk bir, bir, bir yıl, yıl önce. önce atılan yer tes, e, te, tespit çalışması da üç buçuk yıl e, hmm. önce ay yapılan önce. Üç buçuk üç, ay pardon <gülüyor> ay önce yapılan. Ee, üçüncü köprü, Hı. havalimanı, havalimanı Hı -hı. pardon hava limanının e chat, chat toplantısı yapıyorlarmış. Evet, ee, yani şeyde... bütün e şeyleri alt üst eden bir e ne derler bilgileri, teahmilleri, alt üst kanunları. eden <gülüyor> kanunları <gülüyor> bir uygulama. Evet, her şey yapılıyor. Ondan sonra chat toplantısı yapılıyor. Zaten havalimanı yalan bu toplantı yalan demişler. Bu toplantı yalan öyle miydi ona benzer mi? Havalimanı benzerdi. talan bu talan, toplantı ha. yalan Evet galiba. öyle. Havalimanı talan evet doğru. Yani böyle demişler. Bunun da e, Arnavutköy köy Su Kültür Merkezi'nde toplantısı yapılacak. Onunla ilgili çağrı yapılacak. Perşem günü Perşembe saat on gidip bu toplantıya evet. ilişkin itirazlarını söylemek üzere herkesi davet ediyor. Kuzey Ormanları Savunusu onu buradan duyurmuş olalım. Evet Şimdi bu e, çevre mühendisleri odası da geçtiğimiz sene yine e, İstanbul'un suyu yine kokuyordu. O zaman işte baraj seviyeleri İstanbul'un on tane barajı var. içme suyu barajı. Bu barajlardaki ortalama baraj seviyesi e, su seviyesi pardon yüzde on yedilere falan inmişti. O yüzden dediler ki işte kokunun sebebi bu demişlerdi. Ancak şimdi e, bu sene çok suyumuz var falan diyoruz ama şeyi de unutmamak lazım yani bu e, kuraklık 4-5 senede bir artık hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin sorunu olmaya başladı daha önceden 25-30 senede bir olan hı hı. işte 19, 1900 1900'li yıllarda ve şiddeti daha az evet. olan hı hı. kuraklık artık şiddeti ve süresi açısından evet. çok daha e, sık ve bir... hale geliyor evet. zaten her yaz artık son 30 yılın en sıcak tabii yazı tabii. lafını duyar oldu evet, bu da lütfen lardan... birebir etkiliyor 2015 rekor kırdı. Evet, şimdi böyle olunca tabii yine e, yani sadece bu THM değerleri değil başka şeyler de devreye girecek. Hepsinin e, toplam enerjisi, kümülatif enerjisi İstanbul'un su varlıklarını çok daha şiddetli bir şekilde etkileyecek anlamına geliyor. Yani bir an önce bizim e, ciddi şeylere e, hani çözümlere ihtiyacımız var. Evet. O da ne demek? Sen zaten söyledin dedin. Hani musluktan içebileceğimiz suyun akması gerekiyor. Evet. Kullanabileceğimiz suyun akması gerekiyor. Yoksa e, hani başka şekilde sorunu çözmek mümkün değil. Ambalajlı suyla veya başka bir şeyle. Onlar sadece e, herhalde Türkiye'de yüzde bir azınlığın yapabileceği bir şeyini. Yani hiç kimse kişi başına 1500 TL'yi damacanası suyuna vermez. Ayrıca uslular da temiz değil. Onu da biliyoruz. <gülüyor> evet. Evet. evet. Programın sonuna geldik. Maalesef hemen bitti evet. programımız. <gülüyor> Çabuk. Ee, evet. <gülüyor> Deniz'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Yazılarınızın devamını bekliyoruz. Başka evet. programlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı.